Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba. Ee, bir kez daha kentler lezzetlerde bir kentin tadına varmak üzere birlikteyiz. Gecen hafta sizi İtalya'nın e, belki de çok aslında e, gitmeden aklınıza takılmayacak... ...ama bir kere görseniz aşık olacağınızdan emin olduğum bir kentine götürdüm Verona'ya. Verona'da e, kentin sunduğu farklı lezzetlerin e, ucundan kenarından tadına baktık... ...ve geri dönüp şimdi baktığım zaman e, sizinle neler konuştuğumu, ne sohbet yaptığımı hatırladığım zaman görüyorum ki... Hani, yani her kentin e, insanın damağında bıraktığı tat, insana yaşattığı lezzet, keyif, farklı. Bazılarında sadece gördüğünüz coğrafyayı anlatıyorsunuz. Bazılarında yiyip içtiklerinizden söz ediyorsunuz. Bazılarında yaşadıklarınızı aktarmanız gerekiyor. Verona galiba hepsini birden e, insana sunabilen kentlerden birisi. Ama yine de e, bütün diğer kentlerden belki de daha fazla sanattan söz ettiğimizi fark ettim. Shakespeare konuştuk, opera konuştuk. Hani bunlardan keyif almıyorsanız Verona'nın keyfi nerede diyeceksiniz diye de sonradan dinleyince bir korkuya kapıldım. O yüzden size bu hafta, geçen hafta da söz verdiğim gibi e, Verona'nın damak zevklerinden e, yeme içme keyiflerinden söz etmekle e, programı açmak istiyorum. Buna devam edeceğim ama yine geçen hafta sözünü verdiğim gibi hazır oralara gitmişken İtalya'nın kuzeyinde dolanır hale gelmişken e, Verona yakınlarında belki de esasında o keyfin e, tamamlanmasını sağlamak, o kentten alınacak keyfi bütünlemek için gerekli bir ufak daha yaptırmak istiyorum. Birkaç küçük kente daha gideceğiz. Birden fazla kentin lezzetini, tadına bakmış olacağız bu hafta yani. Verona'dan yemek konusunda söz ederken geçen hafta işte klasik İtalyan mutfağının zaten sahip olduğu özelliklerin ötesinde Verona'da neler olabileceğini anlattım. At ve eşek etlerinden de hatta söz ettim ve haftaya şaraplardan bahsederiz dedim bunu hatırlıyorum onun için bu hafta Verona'nın damak lezzetlerini şarapla sürdürmek istiyorum İtalya'nın Chianti'den sonra en ünlü şaraplarının en azından İtalyanlar tarafından en fazla tercih edilen şaraplarının geldiği vadide olacağız Valpolicella'da çünkü burası Verona yakınlarında ve Valpolicella şarapları Verona bölgesinin şarapları kısacası. Valpolicella esasında ilginç bir yer. Hani şarap üretiminden ötürü değil sadece ki bu konuda gerçekten hem bölgenin aşağı yukarı bütün ekonomisinin şarap üretimine dayanacağı hem de dediğim gibi İtalyanlar kadar damaklarına, damak keyiflerine düşkün ve şaraptan anlayan bir milletin e, dünyaca ünlü şaraplarının arasına koyacağı ve tercih edeceği kadar güzel şaraplar üretiyorlar ve çok miktarda üretiyorlar ama Valpolicella'nın başka hikayeleri de var yine hepsi şarapla ilgili ama hani hoşunuza gideceğini düşündüğüm hikayeleri var. Önce bir onlardan başlamak istiyorum. Bir kere bölgede şarapçılık eski Yunan'dan beri var. Aşağı yukarı e, aynı dönemde başlamış gibi şimdi İtalyanlar zaten şarap üretmeye e, antik Yunan uygarlığına neredeyse eş bir zamanda başladıklarını tabii ki söylüyorlar e, işte İtalyan yarımadasında Etrüskler zamanından beri üretiliyor şarap vesaire ama e, bu Valpolicella vadisi e, enteresan bir e, başka özellik de taşıyor e, ismi bile şaraba gönderme yapıyor esasında ilk kez 12. yüzyıldaki belgelerde e, yazılı olarak geçiyor Valpolicella Valpolicella iki vadinin birleşmesiyle oluşmuş bir e, alan e, yani bu 12. yüzyıldan önce ve o, veya tam işte o zamanlarda e, bu kavram yerleşmeden önce iki farklı vadiden söz ediliyormuş iki ayrı şarap alanı veya iki ayrı yerleşim alanı tarım alanı olarak değerlendiriliyormuş bu iki vadi fakat aslında baktığınızda birleşik olarak da gerçekten bugün olduğu gibi bir bütün e, alan olarak değerlendirmesi çok daha normal 12. yüzyılda bunun hakkında varmış İtalyanlar ve ilk kez oraya Valpolicella adını vererek tek bir mekan olarak, tek bir alan olarak oradan bahsetmeye başlamışlar. E, Valpolicella ismi Latince ve Yunanca'nın bir karışımı esasında. Tam olarak nereden geldiğini tabi bilmiyorlar ama hani böyle çok net etimolojik olarak şu tarihte şuradan geldi denilebilen kelimelerden değil ama e, işte kelimenin içinde taşıdığı parçalardan ve ses benzerliklerinden filan çıkarıldığı kadarıyla e, Valpolicella e, Mahzenler Vadisi. Bir çok mahzen şarap mahzeninin olduğu vadi anlamına geliyor. Şarap kavlarının vadisi anlamına geliyor. E ta 12. yüzyılda böyle bir isim aldığına göre gerçekten de ne kadar eski zamandan beri şarap üretmekte olduğu e, hani hemen belli oluyor. Buradaki şarapların e, özelliği hepsi bu vadide yetişen değişik bir takım üzümlerden e, kupaj yapılabilmesi ee, şöyle karışım yapılabilmesi Şöyle ki e, Tabi beyaz üzüm de var ama asıl Vadinin kırmızı şarapları Ünlü bu kırmızı şaraplar içinde Üç değişik e, üzüm Söz konusu korvina e, üzümü kullanıyor. En fazla hatta Corvina Veronese deniliyor. Verona Corvina'sı. E, en fazla Corvina üzümünden yapılan şaraplar e, makbul. E, en çok tüketilenler hani tek başına e, olacağı zamanda e, bir karışım söz konusu olmadığı zaman monosepaj denilen cinsten olduğu zaman da Corvina üzümünden yapılanını tercih ediyorlar. Bu e, yerel halkın tercihi orada en fazla tüketilen şarap. E, ama e, a, tabi ki İtalya'nın her bölgesinde de Valpoli Valpolicella'dan gelme şaraplar bulmak mümkün. Genelde de bu Corvina üzümüyle e, Rondinella diye bir üzüm var, kırmızı üzüm. Bir de Molinera diye bir üzüm var. Bu üçü teker teker de şarap olabildiği gibi genelde Valpolicella şarabı diye tek bir ad altında bir arada karıştırılmış olarak e, şarabın içine giriyor. Üçünün karışımından oluşmuş, üçünün e, ortak şarabı daha fazla tüketiliyor Asıl e, enteresan olan Belki başka bir şey var bölgede Yine e, Çok böyle e, hani Geçmişteki e, Tarihin de, değişik dönemlerinde şarap e, iyi şarap olarak kabul edilen e, işte e, Şarap diye içilen içkilere benzeyen Pek çok farklı e, tatların yanında Bir de ünlü bir dezer şarabı da var e, Tatlı şarap Yine hani normalde Her yerde bulunmayan bir şey ama Verona'da e, Valpolice'le vadisinin Tatlı şarabı, dezer şarabı da meşhur e, Amarone ise e, beni en çok böyle e, geçmişle bağlantısından ötürü ilgilendiren güçlü bir şarap, sert bir şarap aslında e, Yani içimi de böyle e, ağzınıza dolu dolu gelen bir şarap Özelliği ise kuru üzümden yapılıyor olması Kuru veya yarı kurumuş, yarı yaş, yarı kuru üzümler şarap yapılıyor Valpolice'yle de. Bu eski Grek tarzı, Yunan tarzı olarak kabul ediliyor. Ve o antik Yunan'da yapıldığını söylediğimiz, antik Yunan'da hani... E, Aynı zamanda başlamıştı falan diye övünülmek öf üzere bile nerengi noktası olarak kullanılan bir şarap yapımı durumu var. Bu işte e, İtalyanların Greco de, stili dediği e, Yunan e, tarzı kuru üzümden yapılan şarap. Valpolicella'da da e, bu vadide bunu da bulmak mümkün. Dediğim gibi bu şarabın adı da Amarone. Evet Verona'da geçen hafta sözünü ettiğimiz tadları bu hafta sözünü ettiğimiz şaraplarla aynı sofraya koyarsanız gerçekten keyfinize kimse değmesin bir durum ortaya çıkıyor. Ee, geçen hafta sizlerle paylaştığım o tarihi atmosfer işte her tarafından sanat fışkıran bir yanda Rönesans bir yanda Orta Çağ tepesinde oturduğunuz sokaklar Roma döneminden falan gibi bir minicik alana çok şey sığdırmış kentte. Sofranız da bu şekilde kurulunca keyfinize diyecek olmuyor diye. Dediğim gibi ben Verona'dan yakındaki diğer kentlere geçmeden önce aklınızda hafızanızda bir tat olarak kalacak başka bir şey daha söylemek istiyorum. Verona hani böyle olur ya her kentin yok işte kardeş kentleri yok işte ünlü insanları falan. Verona'da hayatında Verona'yı görmemiş olan bir İngiliz yazarın oyunlarıyla meşhur olmuş olsa da aslında kendi evlatlarıyla da belki övünebilecek kadar önemli iki ismi yetişti. İki çok ünlü isim Tarihten Verona'da doğmuş büyümüş Bir tanesi ünlü e, Romalı şair Katulus Diğeri de e, Müzisyen besteci Salieri Hani Mozart'ın hikayesinden e, Ötürü çok iyi tanıdığımız ve Tabii ki Mozart'ın e, yaşam Öyküsünün filmleştirildiği Haliyle çok e, kötü Adam olarak e, benimseyip e, Düşman olduğumuz ama Aslında e, müzik e, e, Uzmanlığı ve işte tarih durduğu nokta açısından bir takım tartışmalara neden değerlendirmesi yapılması gereken bir besteci bir müzik adamı Salieri o da doğma büyüme Veronalı bunu da size Verona ile ilgili hoşluklardan birisi olarak aktarayım. Şimdi isterseniz ben buradan Verona'nın çok yakınında gene ve yine en az onun kadar tarih dolu bir küçük kente Vicenza'ya geçmeden önce Verona'da size geçen hafta sözünü ettiğim o lezzetli opera keyfi Verona Arenasında izlenebilecek operalar vesaire e, söylemini bu müzik anlamında sürdüreyim ve bu haftanın müzik parçası için vereceğimiz mola da yine e, Verdi'den e, ünlü opera bestecisi Verdi'den bir parça, onun bir operasından bir e, parça dinleteyim size. E, çünkü bu seneki opera festivalinde de tabii ki sahnelendi ama zaten opera festivali verdiği için yapılmış ta başından beri vesaire Rigoletto'dan, e, La Dona em Mobile'yi dinleyelim. Placido Domingo seslendirsin. Placido Domingo bu festivalin artistik direktörü ve bu sene eğer hastalanmasaydı Rigoletto'nun sahnelendiği gece orkestrayı o yönetiyor olacaktı. İşte sağlık durumundan ötürü bunu yapamadı falan. Böylece yani bu konunun ilgili her noktasına bir gönderme bir selam olsun. Sonra Vicenza kentinden sohbetimize devam edeceğiz. Evet kadınlardan şikayet vaziyetindeydi Placido Domino bunu duymamış olalım ve e, içinde bulunduğumuz o güzel coğrafyanın bir başka kentinde e, tad almaya lezzet gezisi yapmaya devam edelim. Verona'dan Vicenza'ya geçiyoruz. Çünkü hazır buralara gelmişken hani Verona'yı iyice keşfettikten sonra artık yakın çevrede hepsi birbirinden ilginç diğer küçük kentlere gitmemek yazık olur. E, Vicenza aynı zamanda Palladio'nun kenti diye anılan bir kent. UNESCO Dünya Kültür Mirası kenti o da aynen Verona gibi. Biliyorsunuz UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bir kenti bütünlüğüyle alması bayağı zor bir şey. Ee, işte şimdi Bizim Mardin mesela buna yeniden yapılaşmadaki bozukluktan ötürü ufak bir sarsıntı geçirdikten sonra yeniden e, aday olmaya, aday da yahut işte listeye girmeye çalışıyor. Vicenza bu işi epey bir süre önce halletmiş. Ee, yarım saat mesafede Verona'ya ve tıpkı onun gibi Roma döneminde yapılmış bir küçük kent. Palladio'nun deniyor çünkü e, ünlü İtalyan mimar Andrea Palladio'nun en güzel eserleri bu kentte ve çevresinde yapılmış. Şimdi mimariyle ilgisi ne olursa olsun insanın İtalya'ya gittiğiniz zaman yok Roma dönemi, yok Ortaçağ, yok Rönesans, yok modern sanatta en fazla e, tasarım konusunda kendisini yenilemeye açık bir memlekette olmanın keyfi falan derken mimariyle bir bakıyorsunuz ilgilenmişsiniz. Vicenza da bu kentlerden bir tanesi. Eski bir kent, eski bir kent olduğu için hani bir başka aynı dönemden kalma eski kentten bir farkı ayrılığı olmayabilir. Ama Hayır Bicenza, Paladio yüzünden çok özel bir kent. E, Paladio zaten öyle sanıyorum ki e, Batı mimarisinin belki de en önemli isimlerinden birisi. E, çünkü Roma ve Yunan mimarisinden esinlenerek yaptığı yapılar çok önemli. Bir de Mimari'nin dört kitabı diye yazdığı bir kitap var ki o da hani Mimari'nin hakikaten dört kitabı sayılıyor. <gülüyor> yazdığı kitap başlıyor. Kitabı. Dolayısıyla hani Vicenza daha gitmeden başka bütün keyifler, bütün lezzetler, tadlar bir yana gözünüzü bayram ettirip mimarisiyle mutlu olacağınızı bildiğiniz bir yer. Aslında Palladio'nun Vicenza'nın içinde olmayan Vicenza civarında o işte o coğrafyaya yayılmış 30 taneye yakın eee Palladian villaları denilen villaları var. Yaptığı villalar yerleşim, yaşamaya merkezleri, yerleri ev olarak yapılmış bir villalar. Ama onlar kentin merkezinde olmadığı için hani şu anda bizim bu programımızın pek konusunda değil. Fakat bu kentte Paladyo yok demek değil. Paladyo kentin içerisinde tabii bir sürü şey yapmış. İnsan böyle bir tuhaf oluyor. Hani elinde olmadan onun aşağı yukarı çağdaşı sayılan Mimar Sinan'la karşılaştırıyorsunuz. Bunlar ne büyük adamlarmış. O zamanda yarattıklarına bakamak anlamında. Tabii ki tarz ve ustup üzerinden yapılan bir benzetme veya kıyaslama değil ama dönemin çok ötesine geçerek büyük olasılıkla dünya durdukça duracak eserler yaratmışlar ve yaşadıkları zamana işte işlerinde açtıkları çığırla imza atmışlar filan. Ama bir anda da bir kentin görüntüsünü ve yaşantısını eserleriyle bu kadar değiştirebilmiş olmaları insanın aklına ikisini aynı anda getiriyor. Ee, ya yani O dönemin e, teknolojik e, olanaklarını düşünün. Bu adamların eğitim seviyelerini düşünün falan. Hakikaten hani şaşırtıcı. Palladio böyle bir insan ve e, işte e, Vicenza kentinde de esasında Roma'dan kalma bir kent olduğu halde Roma eserlerinde kalıntılarını da içerisinde barındırdığı halde Vicenza kentinde tadına varmak için Palladio'nun yaptığı veya işte onardığı neyse e, bir şekilde katkıda bulunduğu e, binaların tadına varmak gerekiyor. Bunlardan e, bir tanesi özellikle çok önemli. E, Vicenza'nın e, alameti farikası ama hani sanat ve tiyatro özellikle eğer merakınızsa öyle olmasına da gerek yok. Gördüğünüz anda vurulacağınız bir şey. Tiyatro Olimpico denilen tiyatro salonu, tiyatro binası. Ama e, Palladio bunu dizayn etmeye, tasarlamaya başlamış. Fakat ömrü vefa etmediği için ölünce yardımcısı ve öğrencisi Skamozi tamamlamış. Ve esasında belki bugün çok çarpıcı olan özelliğini niteliğini de bu sahneye, bu tiyatroya Skamozi kazandırmış. E, Teatro Olimpico e, Vicenza'nın e, hani böyle en önemli, imza, dünya yeryüzüne imzasını, adını bıraktığı eser olarak tamamlamış. E, Tabii ki tarihte de işte sanat dünyasında da yerini almış. Önemli olan da burada tiyatro sahnesi tasarlar bir dekor yaratır gibi kentteki tüm eserlerini paylaşıyor böyle tasarlayarak bilerek o şekilde yapmış olduğunun da bir kanıtı yerine geçmiş onun için önce hani kentte neler var bir bakalım bu kentin tadı sadece e, Palladion'un eserlerinden e, mi gelir e, yoksa başka ne lezzetler mi var ondan sonra da tiyatro olimpikaya bir göz atalım e, şimdi bir kere e, kentin merkezi bu tür bütün kentlerde olduğu gibi bu bölgedeki bütün kentlerde olduğu gibi özellikle kentin merkezi eğer işte ortaçağ Rönesans vesaire bütün bu tarihçi belli bir kaç yüzyıl içinde geçmiş uygarlıklardan e, kalanlara aşinaysanız size çok tanıdık gelecek. Hani Verona'da da böyle bir kent merkezi vardı. Vicenza'da da var. Birbirinin aynısı mı? Hayır değil. Ama Verona'da Piazza Erbe'de mevcut olan üstünde kanatlı aslanın durduğu sütun e, burada da var. Neden? E çünkü burası Venedik. O kanatlı aslan Venedik'in sembolü ve burası e, bir zamanlar e, Venedik Cumhuriyeti'nin bir parçasıymış. Bugün de Veneto denilen, Venedik'e ait kabul edilen idare Bölgenin bir parçası Venediklerin kent üzerindeki hakimiyetini anlatmak için oralara işte işgal ettikleri aldıkları sahip oldukları neyse kentlerin meydanına bu kanatlı aslanı dikme huyları var. Dolayısıyla aynen Verona'daki Piazza Erbe'de olduğu gibi burada da Piazza dei Signori'nin orta yerinde bir tane üzerinde kanatlı aslan heykeli duran Kolon var ama kentin e, ana meydanı olan Piazza dei Signori'nin asıl özelliği e, buradaki e, Basilica Palladiana adı verilen bina. Şimdi bu meydana bir kere bu Piazza dei Signori'ye Palladio'ya bir aşk mektubu olarak niteliyorlar. Paladyo'nun e, işte kente verdikleri ve kentin ona karşılığında duyduğu e, minnet vesaire gibi meydanın bir adı da Paladyo'ya bir aşk mektubu. Burada Bazilika e, yani işte e, vaktin kendinde kentin egemen yöneticisinin sarayı belki ama şimdi resmi bir idari binası vesaire e, merkezde en büyük e, o bu meydanın ortasında en büyük yapı. E, karşısında yine bir sürü Paladyo'nun yaptığı binalar ...var veya tamir ettiği. da zaten Paladio mevcut bir binanın üzerine... ...bir kılıf geçirip onun dışını... ...fasadını dizayn ederek... ...imzasını atmış. Çok hoş bir yapı. İşte o binayı kaplayış biçimi çok güzel. Çok zarif. Aynı zamanda da çok haşmetli... ...vesaire. Ve burada Paladio'nun... ...yaptığı binaların hepsi kentin merkezinde. Kent dışındaki villalardan... ...farklı olarak işte... ...yönetim, resmi bina... ...idari bina vesaire halinde olduğu için... ...burası da şi idari merkez kabul ediliyor. Benim en çok hoşuma giden e, doğrusu buradaki meydanda bazilikanın önündeki kafelerden bir tanesinde oturup e, bir e, bardak Prosecco'nın keyfini çıkarmak e, Prosecco biliyorsunuz bir tür işte köpüklü şarap şampanya arası bir içki e, ve e, rose şaraptan yapılıyor işte e, değişik türleri de var tabi ama şu aralar hani Avrupa'da özellikle de İtalya'da e, en gözde serinleticilerden birisi e, ve e, Vicenza'lılar Prosecco'nın içerisine farklı tatlar katarak değişik içkilerde yaratıyorlar güzel kokteyller yapıyorlar ee, özellikle de e, işte e, biraz içerisine e, daha acı e, herhangi bir daha alkol derecesi yüksek şeker az herhangi bir içki katıp e, fazla acıttık galiba diye. Bu sefer de bir de meyve suyu koyarak onu tatlılaştırmaya çalışalım falan derken çok güzel e, bir takım e, kokteyller çıkıyor. Ya Proseca ya Proseca'dan yapılmış kokteyller. E, Bazilika Paladyana'nın yani Vicenza kentinin e, ana merkezi meydanı olan Piazza de signori'deki o muhteşem binanın önünde bir kafede oturup yudumlanırsa esasında galiba hem işte o kenti ancak yürüyerek gezebilirsiniz. Çok dar sokaklar araba girmez ve işte büyük ihtimal kaldığınız yer Verona'dır. Oradan arabayla zaten gelmişsinizdir falan gibi bir sürü yorgunluğu unutabiliyorsunuz. Aynı yerde hiçbir başka özelliği olmayan İtalya'nın her yerinde rahatça bulabileceğiniz o meşhur hani Roma dondurması da denilen İtalyan tarzı Dondurmadan da tatmanız tavsiye olunabilir. Böyle hani başka İtalyan kentlerinden çok farklı söylemeye belki de değecek gereği olacak bir lezzet bir mutfak özelliği değil ama İtalya'da normalde her yerde tadabileceğiniz keyifleri ve lezzetleri burada özel bir me mekanda özel bir meydanda tarihle birlikte yudumlayarak tatmanın keyfi Vicenza'nın herhalde damak tadı adına insana önerdiği veya yaşattığı en büyük keyif en büyük lezzet. Tabii ki e, Vicenza'da sadece bu iki bina değil söz konusu olan biraz evvel söylediğim gibi e, her şeyden önce Teatro Olimpico var. Teatro Olimpico e, in, in, ilginç bir yapı e, sadece dizaynıyla değil bugün sergilendiği biçimiyle de son derece güzel bir bahçesi var. E, i̇şte çok insana huzur veren gerçekten. E, tanımlaması biraz güç. Böyle e, işte tuğladan e, binaların çevrelediği bir avlunun içerisine giriyorsunuz önce ve o üstü onunla en güzel kontrastı oluşturacak renk yeşil herhalde sarmaşıklarla kaplı oluyor ve bu bahçede e, Vicenza'da daha eskiden mevcut olan e, ve e, insanı şaşırtacak kadar çok sayıda oldukları anlaşılan ve fakat yıkılmış olan şu anda artık e, bulamayacağınız diğer tiyatrolardan alınan heykeller var. O heykeller tiyatroların hemen hepsinin bahçesinde bir heykel varmış süsleme olarak. Olarak. Bugün onlar yıkılmış. Bu bölgede biliyorsunuz 1117'de gerçekleşmiş çok şiddetli bir deprem ve onun neden olduğu çok önemli bir yıkım var. Ama toparlanabilenler, geride kalan heykeller toparlanıp e, Teatro Olimpika'nın e, bahçesini ya Veya onun şu anda bahçesi vazifesini gören avluya yerleştirilmiş ve böyle bir açık hava sergisine önce giriyorsunuz. İçeride ne kadar güzel bir şeyin sizi beklediğini bildiğiniz halde önce bir orada oturup şöyle bir kafanızı o e, tuğladan, kiremitten duvarlara dayayıp e, huzur buluyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Bunun tadı e, insanın kentten damağında kalan en güzel tatlardan birisi bana sorarsınız. Şimdi öyle anlıyorum ki ben bu hafta Teatro Olimpika'yı yeterince size anlatacak kadar vaktim kalmadı ve bu da beni üzer çünkü yemekten damaktan keyif almayı bilen herkesin muhakkak ki sanatın diğer boyutlarından da keyif alıyor olduğunu düşünüyorum ve bu tiyatronun da bunun çok önemli parçalarından birisi olarak dünyadaki en güzel en farklı en değişik tiyatro sahnelerinden birisinin üzerinde biraz daha konuşulması gerektiğini düşünüyorum sonra kaldı ki daha Padova var Garda var biz bu Kuzey İtalya'nın bu bölgesinde birkaç küçük kentin daha tadına bakarız onun için gelin bunu haftaya bırakalım ve bugün e, Vicenza'nın görebildiğimiz kısmının tadı damağımızda, aklımızda kalarak e, önümüzdeki hafta yolumuza devam etmek üzere gezintiye bir mola verelim. Haftaya tekrar bir arada oluncaya dek her zaman olduğu gibi bugün de yaşamınızın tüm boyutlarına bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın. Açık Radyo program destekçisi olun.